Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran. Merhabalar, ben Kenan Başaran. Radyo Havanda Paslaşmalarda bir hafta aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet süperlik, büyük bir kazan yine kaynıyor, yine olağanüstü sıra dışı gelişmeler yaşanıyor. Haftaya derbinin damgasını, vurmasını bekliyorduk ama çok önemli istifalar oldu. Bunlar da futbol kamuoyunu meşgul etti ve etmenize devam ediyor. Şenol Güneş, Ertuğrul Sağlam takımlarındaki görevlerini bıraktılar, istifa ettiler. Bu iki istifa önemli. Futbol ortamımız açısından çok önemli. Kayıp Diyebileceğimiz istifalar. Bunlar sadece iki hocanın takım başarısız oldu. Gidiyoruz anlamına gelmiyor. Çok daha e, derin sonuçları olabilecek e, istifalar bunlar. Ya da olması gerekiyor. Öyle diyelim. Öncelikle şöyle bir kabaca Süper Lig'e bakalım isterseniz. E, Fenerbahçe e, kötü gidişata Antep'te şimdilik dur dedi. Ortaya konulan futbolla değil de skorla buna dur dedi. 1-0 geriye düştüğü mücadelede yine Musa Soğun büyük gayretiyle oyunda kaldı. Önce beraberliği ve sonra da Genç Semih'le durumu 2-1'e taşıdı. Tabi Genç Semih ifadesi artık bir ironi olmaya başladı. Semih yuva kuran Yanılmıyorsam 400 gün falan sonra golle tanışı 411 olabilir. E, ligin ilk yarısında kesinlikle artık e, Fenerbahçe'den kopması beklenen bir futbolcuydu. E, hem zihinsel olarak hem de fiziksel olarak e, takımla pek bir ilişkisi kalmamıştı. Ama devre arasında e, kendini toparladı. Ve e, yeniden takıma adapte oldu. Türkiye Kupası maçları onun için iyi bir hazırlık e, şansı oluşturdu. Ve nihayetinde de Süper Lig'de eski gol kralı takımına altın değerinde 3 puanı getirdi. E, derbi haftasında Fenerbahçe'nin Antep'te kaybetmesi e, yarıştan epey bir geri düşürecekti. En azından mantalite olarak e, bu sonucu doğuracaktı. Ancak e, kötü futbola rağmen kazanılmış olması Fenerbahçe açısından önemli. Tabi transferler devam ediyor e, Fenerbahçeli. Emre Belezoğlu yeniden yuvasına döndü. E, en azından şu saate kadar, bu programı yaptığımız saate kadar e, vaziyet bu yöndeydi. Zaten Emre'nin e, Fenerbahçeli'nin ayrılması... E, ee, tamamen başka etkenlere bağlıydı. Neydi? İşte e, sezon, geçtiğimiz sezon içerisinde Aykut Kocaman'la yaşadıkları tartışmalar, üç temmuz sürecini oluşturduğu baskı ortamında e, gerilen e, takımda bu tür olaylar yaşanmıştı. E, Futbolla alakalı değil de e, saha dışı. Daha doğrusu Emre'nin saha içindeki e, agresif tutumunun e, Sonucunda ortaya çıkan bir şey, kavgayla Aykut Kocaman, Belezoğlu birlikte son ermişti. Fakat futbolda da e, siyasette olduğu gibi e, dün dündür bugün bugündür zihniyete hakim. E, Fenerbahçe bugün e, Emre'ye ihtiyacı olduğunu düşünüyor ki geri çağırdı. Emre de e, gitti Atletico Madrid'de. Çok fazla şans bulamadı. O yüzden de hani param alırım, işime bakarım da demedi. Hırslı bir oyuncu, arzulu bir oyuncu. İlgi ve alakadan uzak kaldığı zaman pek mutlu olmayacak bir futbolcu tipi. Hasılı kelam tekrar Fenerbahçe'ye dönme yolunda kendisi. Fenerbahçe'nin transferdeki esas hedefi Belhan'da Fransız oyuncuyu daha doğrusu Fransa'da top koşturan, Montpellier'de top koşturan futbolcuyu renklerine bağlamak için büyük uğraşıyor Fenerbahçe. Fiyat çok yükseldi. Çünkü Galatasaray'ın Snyder ve Drogba transferleriyle büyük bir transfer yapma ihtiyacını çok iyi bilen Fransız kulübü bunu bir fırsata çevirmiş gözüküyor. nasıl almak zorundasınız diye düşünüyor ki e, böyle e, Fenerbahçe'yi son dakikaya kadar anladığım kadarıyla zorlayacak. Tabi taraftar baskısına yeni düşerse Fenerbahçe'de yüksek bedellerle de olsa bu e, oyuncuyu almak zorunda kalacak gibi gözüküyor. Fenerbahçe cephesinde durum bu. E, kötü oynuyor ve Önümüzdeki haftanın 3 puanını kesinlik alacağına dair garanti vermeyen bir Karabahçe ile karşı karşıyayız. Evet, e, dilerseniz ikinci bölümde derbiyi konuşalım, e, son bölümde de e, istifaları konuşalım. Şimdi bir ara veriyoruz. Müzik Dertler yıpratmış Koşan sesini Gülen gözlerin Gülemez olmuş Güzel yüzüne Çizgiler dolmuş Dünya dönüyor Sen ne dersen de Yıllar geçiyor Fark etmesen de Dünya dönüyor Sen ne dersen de You geçiyor fark de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 Ben Kenan Başaran. Radyo Havan'dasınız. Paslaşmalar devam ediyor. Derbi haftanın e, maçıydı. E, öncelikle şunun altını çizmek lazım. E, Beşiktaş'ın e, iddialı olmadığı ligde bir iddiasının kalmadığı maçlarda genellikle e, Fenerbahçe ya da Galatasaray'la oynadığı maçlar Galatasaray-Fenerbahçe maçlarındaki gibi bir derbi muamelesi görmüyor. E, her anlamda daha düşük, yoğunluklu bir derbi oluyor. Bu iyi müdür kötü müdür? İyidir. Çünkü ortaya daha çok e, iyi bir futbol izleme şansı doğuruyor. E, diğer yandan da e, futbol fanatikleri için açıkçası e, kötü oluyor. Çünkü neden bizim derbimize de aynı ilgi gösterilmiyor diye düşünebiliyorlar. Ee, ama Beşiktaş'ın da şampiyonlukta iddialı olduğu dönemlerde bu derbiler ister istemez daha coşkulu, daha dikkatlerin yoğunlaştığı bir havaya bürünüyor. Ee, yine de eğer Beşiktaş mesela Beşiktaş'ın Fenerbahçeli maçları son yıllarda daha elektrikli. Çünkü iki kulüp arasındaki kötü ilişkiler bu şekilde yansıyordu derbilerde. Oysa ki eskiden çok da e, gergin geçmezdi. Galatasaray'ın e, Beşiktaş'ın amaçları daha e, bir e, ne diyelim yine tansiyonu yüksekti. Çünkü şampiyonluk yarışlarında da daha çok bu iki takım birbirlere yarışırdı. 90'larda özellikle. 80'lerin ikinci yarısı ve 90'larda. Hasılı e, ama son 1 iki yıldır özellikle bu dozun iyice düştüğünü söylemek gerekiyor çünkü beş taşta yarışta e, kopunca o üçlü derbinin e, bir aya çok da heyecanlı geçmiyor diyebiliriz. E, Arenadaki derbiye gelince e, tam bir hayal kırıklığı oldu futbol açısından da öyle oldu. Ligin ilk yarısında oynanan e, derbinin e, bize verdikleri, bunu karşılaştırdığımız zaman hayal kırıklığına uğradığımızı söyleyebiliriz. Tabi e, dedim ya bu derbi biraz ötelendi. Bakın ligin ikinci haftasında oynanıyor. İlk yarıda hemen ve ikinci yarıda ikinci haftası. E, bu da haline biraz daha etkiliyor tansiyonu açıkçası. Beşiktaş'ın mü müthiş bir kadro zafiyeti var. Burada müthiş kelimesini kullanmak aslında yersiz. Çünkü e negatif bir durum var aslında. Büyük bir kadro zafiyeti var. Şöyle yedek kulübesine dönülüp baktığınızda taraftarın gözünü takılacağı tek oyuncu Dentinho'ydu. Ama o da takımla bir tek antrenmana çıkmış ve maç kadrosuna alınmıştı. Hasılı e çıkan kadroyu o oynamalıydı, bu oynamalıydı diye eleştirmek çok yersiz, Saçma sapan bir eleştiri olur. Önemli olan eldeki kadronun dizilişiydi. Bu tartışılabilir. Holosko'nun ileride istihdam edilme biçimi tartışılabilir. Gökhan Süze'nin bek olarak değerlendirmesi eleştirilebilir. Bu kadar sıkıntılı bir Kadroda Oğuzhan'la başlamamasını eleştirebiliriz. Çünkü Oğuzhan e, bir kere kendisi de e, kaleye çok e, gitme hevesi içinde olan bir futbolcu. Yani asistlerin yanı sıra kendisi de e, golle e, burun buruna gelmeyi seven bir oyuncu. Gol atmayı seven bir oyuncu. Hani klasik son zamanlardaki e, tabirle uzak forvet olmalı. E, Oynamayı seven bir oyuncu. Orta alanda yer almasına rağmen. Hani kanatlarda da değil. E, ki zaten ikinci yarı oyuna girdiğinde en azından e, bir heves getirdi e, Beşiktaş açısından. İlk yarıda da Beşiktaş e, bir tek Hilbert'in e, beraberlik şansı dışında hiçbir varlık gösteremedi. Yani tek bir e, doğru düzgün atak geliştiremedi. E, tamamen oyun Galatasaray'ın kontrolüne geçti. E, Beşiktaş yarı alanı da oynandı. E, nihayetine zaten erken gelen gol ve devreyi kapatırken e, atılan ikinci gol. Maçı zihnen bitirdi aslında. Yani 2-0 e, bu maç artık buradan dönmez duygusu verdi. Bunu bozan Beşiktaş'ın ikinci yarının hemen başında durumu 2-1'e getirmesiydi. E, sonra e, Melo atıldı. Futbol dedi ki Beşiktaş asıl ve bu maçtan en azından bir puan çıkart. Sana bu e, şansı veriyorum. Fakat Beşiktaş almak istemedi açıkçası. Yani puan muan almak istemedi. O ligin ilk yarısındaki şehvetli takımından takımın yerine yerler esiyordu. Hasılı e, Galatasaray e, 10 kişi kaldığı bölümde bile Beşiktaş'tan daha arzuluydu. Ee, ve e, görüntü, zaten 10 e, kişi kaldıktan sonra Galatasaray pozisyon bile vermedi Beşiktaş'a. Ee, Melon'un atılmasını Galatasaray iyi bir motivasyon unsuru olarak kullandı ve de Altın Altıntok'un özellikle büyük iddialı maçlardaki e, her zamanki yüksek performansı devreye girdi. E, ve e, Galatasaray e, çok da iyi oynamadığı halde Beşiktaş'tan beklediğimizi gerçekleştirdi. Çok e, arzulu oynadı, coşkulu oynadı, daha doğrusu mücadele ortaya koydu, azimli oynadı. E, bu istek de onlara puanı getiren en önemli unsurdu. Derbi'de iki önemli olay. E, daha doğrusu iki önemli öne çıkan nokta şuydu, e, gollerin dışında Melo'nun atılması olayı. Evet, e, Meireles tartışmasına geri dönmüş olduk. E, Meireles, e, hakeme tükür, tükürmediği tartışmalara uzun e, süre meşgul etti bizi. O süreçte işte topa giren Galatasaray yöneticisi Adnan Öztürk ben böyle bir oyuncuyu otobüse bile almam dedi. Hayat ve futbol arasında hep ilişki kuruyoruz ya işte e, Boşluğa gelmiyor işte. Şimdi Melo tükürdü ya da tükürmedi iddiası ama gözler Adnan Öztürk'te. Fenerbahçe resmi açıklama yaptı. Şimdi Adnan Bey dedim Melo'yu otobüse alacak mısınız almayacak mısınız? Ee, dün e, Melos'in cezasında sisteme eleştiren Galatasaray bakalım Melo'ya ceza verince ne diyecek? İşte e, futbolda hep insanların samimiyetini test eden olaylar eksik olmuyor. Ee, sadece kendi hanesine puan kaydetmek için konuşan, akıl yürüten kulüpler hep ters pozisyonda yakalanıyor. Yani dün böyle diyordun, güzel, hadi bakalım şimdi ne diyorsun? Durumu o kadar çok yaşanıyor ki. Meyredesin kendilerine ceza sürecinde e, konuşan Galatasaray'ın şimdi Melo konusunda da aynı tutarlılıkla konuşması gerekiyor. E tersini düşünelim. Melanesi'nin tükürmediğini bunun bir e, hakem e, yalan olduğunu ve cezanın yüksek olduğunu savunan Tenerbahçeliler şimdi Melo'nun tükürdüğünü ceza alması yetini söylüyorlar. Bu sefer Galatasaray diyor, hayır efendim oyuncu diyor ki tükürmedim. Öpücük yaptım diyor hatta. <gülüyor> ee, yani e, Melo'nun hareketine baktığımız zaman hakikaten kamuflajlı bir e, hareket olduğunu görüyoruz. Yani e, çünkü o kadar belli belirsiz bir ağız hareketi var ki e, Tükürdü mü tükürmedi mi ikilemde bırakıyor. Sanki Merales'in hareketini çalışmış ve aynısını yapacağım. Bakalım ne olacak? Yani kendi kendine sanki eğleniyor bu pozisyonda. E şimdi bu kadar belli belirsiz bir harekete karşılık Oğuzhan'ın aniden hemen reaksiyon vermesi tuhaf kaçmaz mı? Yani e, demek ki bir e, sıvı geliyor. Ama <gülüyor> o sıvının tükürük olup olmadığıyla e, tahkim kurulu karar verecek. Çünkü profesyonel Futbol Disiplin Kurulu bir ceza verecek. Sonra Galatasaray itirazda bulunacak. Efendim tahkim kurulumuz gidecek. Üç boyutlu görüntüler dahil 6-7 saatlik bir e, televizyon izleme safhası geçirip sonra kararını açıklayacaktır. E, yani Türkiye'de hakikaten futbol e, ...bazen komedi e, düzeylerinde seyrediyor. Eğer bu kırmızı kart olmasaydı... ...Melo tükürükle rol çalmasaydı... ...ya da böyle bir eylem, teşebbüs ettiği iddia edilmeseydi... ...biz e, biraz daha Snyder ve D'Antinio'yu konuşacaktık. Yarım saat e, süre aldılar çünkü o kadar oynamaları beklenmiyordu e, maç öncesi beklenti son 15 dakikalarda bu oyuncuların mücadelede yer alacağıydı ama e, daha erken girdiler fakat e, Galatasaray 10 kişi kalınca başka bir formata dönüştü yani e, klasik e, Snyder'ın oyunundan ziyade e, başka bir e, oyun oynamak zorunda kaldı Hollanda e, Dentinho ne yaptı? Dentinho o, takımdan ayrı bir oyun ortaya koydu diyebiliriz. E, Sınardır o süre içerisinde takımın ihtiyacı olan oyun e, formatını ortaya koymaya çalışırken Dentinho'yu baktık böyle tek başına e, bir takım artistik hareketlerle e, süslü bir oyun ortaya koymaya çalıştı. Hani Brezilyalı olduğunu bize e, göstermek ister gibi. E, Snyder'ın Galatasaray'la mesaisi ona göre daha fazlaydı. Bir haftayı bulmuştu. E, o daha yeni gelmişti. Hani e, asla e, yargılamak olumlu ya da olumsuz. Konuşmak anlamsız. Yani tesadüfen bir gol atabilirdi her iki oyuncu. E, ama bu ölçü olmayacak. E, 3-5 maç izlemek lazım. E, çünkü adaptasyon önemli 50 bir süre iyi başlarsınız kötü devam edersiniz kötü başlarsınız iyiye dönüşür dünya çapında yıldız da olsa bu futbolcular süre tanımak gerekiyor doğru değerlenme yapmak için evet derbi bölümünü burada kapatalım oldukça uzun bir bölüm ayırdık programımızın bütünü düşünüldüğünde son bölümde istifa eden hocaları konuşalım Bir soramazdım O beni bağlar Ben yine durmam Sor bana pişman mıdır? Anlamadan geçilmesi Başka yöne çekilmesi Yanlışım yok sanılmazdım O beni bağlar Ben yine Sor bana pişman mısın? Vallahi ne hiç bana gülmez. Sor bana pişman mısın? Lady kissing you now oynar. Öyle bir adım atarsın. Yine ben annen genersin oyuna. Vallahi Ana pişmanım. sen. Kenan Başaran, radyo havandasınız. Paslaşmalar devam ediyor. Ee, hoca istifalarını konuşacağız dedik son bölümde. Trabzonspor'un Şenol Güneş'te olan e, dördüncü buluşması. Şimdi bazı e, yayın organları üç dedi ama resmi olarak Trabzonspor'un web sitesine girip baktığınız zaman e, hocanın dördüncü kez e, Trabzonspor'un başından ayrıldığını göreceksiniz. 80'lerin sonunda bir, bir ilk izlivaçları vardır. Yanılmıyorsam orada yardımcı hocadır. Teknik direktör Şenol Güneş ee, esas hocanın gitmesi de Brams olabilir muhtemelen. Ee, tam hatırlamayacağım. Ondan sonra Şenol Güneş devam eder. Ee, arkasından işte 90'ların başı ve 2000'ler başı nihayetinde bu son buluşma. Ee, şimdi Trabzon e, 2010-11 sezonu malum mahkemeye düşen sezonun arkasından bir türlü toparlayamadı. Psikolojik olarak üstün olması gereken e, kendini hem şampiyon gören ama buna karşılık dağlık giden bir Trabzon spor var. Madem siz haklı olduğunuzu düşünüyorsunuz yargı da sizi destekliyor. O halde kendinizi bir şampiyon gibi görün ve üstüne ekleyin. Ama hayır. Kupayı istemek başka bir şey. Ee, takımın o tarafla meşgul olması başka bir şey. Yönetim ve taraftar o arzuda bulunur. Onun mücadelesini verir ama futbol kulübünün hani tabiri caizse önümüzdeki maçlara bakması lazım. Ama öyle olmadı. Ee, Fenerbahçe gibi... Trabzonspor'da takım yedek kulübesinden hocasına kadar hep 2011 ile meşgul oldu ve e, nihayetinde o Trabzonspor o mükemmel bir çizgi tuturan takım e, son iki sezonda irtifa kaybederek e, karakter olarak futbol karakteri olarak biçimsiz bir hale dönüştü. Eşenol Güneş'in ışığı e, Sadece bir teknik direktör olarak görülmeyeceğim. madem Şenol Güneş futbolun her alanıyla ilgileniyor. Saha içiyle, saha dışıyle, toplumsal meselelerle ilgileniyor. Onlar hakkında da konuşuyor. E, çoğu zaman ne dediği hiçbir şekilde anlaşılmıyor. E, bunu hem insanlar anlamak istemedikleri için anlamıyorlar hem de hoca birçok şey ifade etmek isterken e, biraz e, ne oluyor? Özünden e, özünü veremiyor mevzuların. Halbuki Biraz konuşmaların üzerine düşünürseniz hakikaten e, bir e, futbol filozofyla karşı karşı olduğunuzu bilirsiniz. E, Şenal Güneş bir noktada geldiği yerde teknik direktörden ziyade o kulübün bütününü dönüştürecek bir pozisyon e, dolmayı kendine daha çok yakıştıran bir e, durumda. E, ama camia nedense ona bu pozisyonu pek yakıştırmıyor hem çok seviliyor hem de hocam sen hocasın hoca kal modundalar. Ee, bilmiyorum. Görmek lazım. Ee, Şenol Güneş'in e, yapıyı bütüne bütün olarak dönüştüreceği bir konumda olması lazım. Hani bu CEO'lar moda oldu ya şimdi. Belki Trabzonspor'un CEO'su olması lazım. Ee, bütün yapıyı organize edecek kişi olması. Teknik direktörü seçecek, sportif direktörü seçecek, kulüpteki diğer e, birimlerin başındaki insanları seçecek bir konuma gelmesi lazım. E, akademik bir Trabzonspor diyebiliriz buna. Bunu Şenol Güneş gerçekleştirebilir. E, çünkü e, böyle bir dönüşümü Özkan Sumer aslında gerçekleştirmişti. E, ve o Özkan Sümer'in e, nüvelerini attığı Trabzonspor aslında e, daha sonraki yıllardaki e, Trabzonspor'un e, mayasını oluşturmuştu. İyi bir e, altyapı oluşturmuştu Özkan Sümer ama tabi da sabırsız e, yıllardır gelmeyen şampiyonluğun e, baskısını sürekli hissettiriyor insanlar üzerine. Şenol Güneş'in istifası e, beklenen bir istifaydı diğer yandan. Ee, hocanın daha önce 2-3 defa e, yönetime bırakıyorum dediği artık Ayuka ay çıkmıştı. Ama işte e, taşımasıyla değirmenin döndürülmesi hesabı 1 hafta 2 hafta daha da gitti. E, Nihayetinde Elazığspor'a kaybedildikten sonra artık bu işin yürümeyeceği ay çıkmış oldu. Şenol Güneş bıraktı. Neredeyse 24 saati doğmadan, e, hatta neredeyse değil dolmadan tonlay Kafkas geldi. Trabzonspor açısından bakıldığında çok doğru bir hareket oldu. Hani B planı hazır. Hocası gideceğini biliyor. Hemen yerine birisini hazırlamışlar. Spekülasyonları ortadan kaldırdılar derhal. Güzel. E şimdi bir de e, tonlay Kafkas cephesi var. Futbol Federasyonu cephesi var. Şimdi Tonlay-Kafkası Tınatik'e lanet olsun bu futbol ortamına. Ben teknik direktörlük yapmayacağım gibisinden bir e, söylemle bırakmıştı Antep'i ve boştaydı. Türkiye Futbol Federasyonu kendisini Ersun Yanal'dan boşalan futbol gelişim direktörlüğüne, e, daha önce futbol gelişme merkezi gibi bir şeydi, Önce o birimin adını değiştirdiler. Sonra başına da Tolnay Kafkası getirdiler. Amaç ne? Türkiye'de futbolu yeniden organize etmek. Altyapıları yeniden te e teşekkül ettirmek. Yani bu tek döneminden e aşina olduğumuz Sepyontek'in Fatih Terimle birlikte oluşturduğu yapıyı eee Kafkas Abdullah Hacı ile beraber yapacaktı. Yani kağıt üzerine üzerine bakıldığında çok kritik, çok önemli bir e, proje. Hani böyle, şöyle düşünelim, e, Türkiye 2014 Dünya Kupası'na gitmiş, kupayı kazanmış ve belgeseller yapılıyor. Nasıl kazandınız siz bu kupayı? İşte görüntüye tonlar Kafkas geliyor. E, gençtim, e, kulüp takımlarında yapabileceğim çok şey vardı. Ancak ben e, esas olmam gereken yerin, e, milli takımlarda altyapı e, sorumlusu olma olmak olduğunu düşündüm ve e, hiç düşünmeden bu görevi kabul ettim ve Türkiye'yi karış karış e, dolaşarak futbol hakkında eğitimler vererek seminerler vererek işte falan filan gençleri bularak ve üst yapı hocamızla da koordineli bir şekilde çalışarak bir futbol annesi başladık böyle bir tablo ortaya çıkacaktı güya. Ama öyle olmadı. Meğerse Tolunay-Kafkas iki, iki ay önceden zaten Trabzon'la prensip olarak anlaşmaya varmış. Ve Şenol Gümüş'ün istifası bekleniyormuş. Peki Tolunay-Kafkas iki aydır Trabzon'dan bir teklif aldığını biliyor. E, diğer yandan da Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki görevini sürdürüyor. İşte çeşitli yerlere gidiyor. Orada e, hedeflerden bahsediyor futbol gelişim direktörü olarak şunu yapacağız, bunu yapacağız. Bize destek olun, bize inanın. Diyor. Ama hocam şimdi ne oldu? Meğersem sen başka bir kulvarda yüzmek için çoktan kararını vermişsin. Bu futbol gelişim direktörlüğü derhal kaldırılmalıdır. Burası bir gecim kapısına dönüştü. Boşta kalan hocaların Orada istihdam edildiği, masal anlatıldığı bir yer olmaya başlandı. Masallara haksızlık ediliyor, onu söyleyelim. Çünkü çok kötü anlatıyorlar, onu söyleyeyim. Artık ee, hani kırmızı başlıklı kızın e, hikayesi çok ama çok gerçekçi kalıyor. Bu Futbol Gelişim Direktörlüğü'nün ne gelen hocaların anlattıklarının yanında, onu söyleyeyim. Noktayı Ertuğrul Sağlama koyalım. Düşünün, bir kulüp düşünün, bir camiye düşünün. Ee, tek övünç kaynağı hemen hemen. Türkiye 1. Ligi, daha sonra Süper Lig olan bu ligde hiç küme düşmemek. Bursa Spor'un en büyük övünç kaynağı buydu. Trabzon, Anaybahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi ligden hiç düşmeyen kulüp unvanına sahipti. Altay'ın düşmesinden sonra o unvan onlara geçmişti. Eyvallah, güzel. Ama 2004'te bu unvanı yitirdiler. Küme düştüler. İki sezon bir alt ligde oynadılar ve sonra geri döndüler. Ve 2010'da Ertuğrul Sağlam yönetimde şampiyon oldular. Geçen sene Türkiye Kupası'na final oynadılar. Bakıyorsunuz bu sezon geçen sezonda başlamıştı da bu sezon bir bakıyorsunuz bazı taraftarlar protestolar gerçekleştiriyor. E, takımının, otobüsünün önünü kesiyor. Yönetim şehirden şikayetçi, hoca şehirden şikayetçi, birlik beraberlik sağlanamadığından. Ne istiyorsunuz arkadaşlar diye sormak lazım. Hakikaten nasıl, yani nasıl bu noktaya geldiniz? Türkiye Ligi'nin beşinci şampiyonusunuz. Beşinci büyük olmuşsunuz. Üstüne koyarak gitmeniz gerekirken eksile eksile gidiyorsunuz. Ne istiyor Bursa? Şampiyon yapan yönetime kadar Bursa'da sürekli yönetimler değişirdi. İki yıl ömrü olan bir yönetim görmüyorduk. Yani müthiş bir kaos. Habire o gidiyor, öbürü geliyor, o gidiyor, sıraya olmuştu E şimdi ilk defa yönetimde ve teknik heyette futbol takımında bir istikrar sağlanmış. Bir takım sorunlar yok mudur? Vardır. Ama bunlar niçin ee, Top oynayan bu çocuklara yansıtılıyor, teknik direktörü yansıtılıyor, taraftarın yönetimle bir sıkıntısı varsa bir takım konuları bilet, pahalı mı, ucuz mu başka türlü çözmeniz lazım. Yani biz beşinci e, şampiyonuz, bunu yük, güçlendirmemiz, arttırmamız lazım ve buna zarar vermemiz lazım diye düşünürken, düşünmeniz gerekirken e, yok ediyorsunuz. E şimdi de Ertuğrul Sağlam'ın arkasından ağlamalar, sızlamalar e, olmuyor işte yani testi kırılıyor bir kere e, Ertuğrul Hoca bir daha gelmek için gidiyoruz dedi e, Vallahi futbolda evet bir daha dönülebilir ama hakikaten aynı e, yani umarız iyi muhteşem bir dönüş olur e, çünkü bu ligin Bursa'ya ihtiyacı var bu açık. Şu lige bakar mısınız? Bu sezonki ligde hani 6. şampiyon çok rahat çıkardı. Ama kimse değerlendiremiyor. Ne Ersun eski Eskişehir'i değerlendirebildi, ne işte sürpriz bir çıkış yapan e, Şifo Mehmet'in Antalyasporu eee Bülent Uygun'un o Sivas'ını gözler arıyor. Aradan SivriKilebilirdi çok rahatlıkla ama kimse beceremedi bunu. Hani bu sezon ee, üç büyükten birinin şampiyon olması Anadolu diye tabir etmiş takımlar için bir kayıptır hakikaten. Bir fırsatın kaçırılmasıdır. Onu söyleyelim. Bursa Spor e, öyle de böyle yanlış yapmıştır. Ertuğrul sağlamı küstürmekle. Onu söyleyelim. İki değerli hocayı e, ligimizde kaybetmiş olmanın e, futbola da negatif etkileri olacaktır. E, yazık olmuştur. Evet haftaya Tekrar görüşmek dileğiyle. Sözü çok uzattık. Ben Kenan Başaran. Hepinize paslaşmalardan hoşçakalın derken siz radyo havanda kalmaya devam edin diyorum. Hoşçakalın. Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.